Dile getiriliyor Allahü Teala tarafından bize talim ediliyor, öğretiliyor. Şimdi biz başlıyoruz. İhdina sırat mustakim. Ya Rabbi bizi o dost doğru yola hidayet buyur. Şimdi dost doğru yola bize bizi kavuştur diye Allahü Teala. dua diyoruz. Kim öğretti bize bu duayı? Allahü Teala öğretti. Niçin öğretti? Kabul edeceği için öğretti. Allahü Teala kabul etmeyeceği duayı talim etmez allah Teala kuluyla haşa ve kelle alay etmez, dalga geçmez, ümidini boşa çevirmez, heveslendirdi mi, tam ağlandırdı mı mutlaka ki doyurur. Şimdi dost doğru yol hakkında tefsirlerde geçen rivayetlere dersimizde yer vererek bu iletilmek istediğimiz, kavuşturulmak, ulaştırılmak istediğimiz, ulaştırıldıktan sonra da devam sebat istikamet istediğimiz dost doğru yoldan maksadı Rabbimizin nedir? Bizi dost doğru yola hidayet eyle. Dedik. Neymiş o hidayet istediğimiz yol? İslam caddesi. Haris Hazretleri anlatıyor. diyorum Küfede oldu bu. Mescide girdim. Baktım ki insanlar fuzuli konuşmalar, dedikodular, malaya, yaniler, cami içinde. Sahabe-i kiramın da birçoğunun yaşadığı dönem. Hemen Hazreti Ali'ye gittim diyor. Hazreti Ali Emirul Müminin Kufe'de, payitaht o zaman medne küfeye alındı. Dedim ki diyor ya Ali sen emirul mümininsin görmüyor musun insanlar ne kadar dedikodu fitne. Mala yani fuzuli konulara girmişler. Caminin içerisinde ilimler bırakılmış. Bak ta o zamandan. Hazreti Ali Efendimiz tabi onun olduğu meclislerde böyle fuzuli şeyler konuşulmadığından onun olmadığı meclisleri de kendi gör görmediği için kat fealüha yapma ya dedi. Hakikaten mi öyle yapıyorlar caminin içerisinde konular konuşmalar. Efendim evet deyince ben Resulullah'tan işitmiştim sallallahu aleyhi ve sellem diye Hazreti Ali döktürüyor anlatmaya başlıyor. Setekunu <Sessizlik> fitnenun Resulullah buyurdu ki bir keresinde sallallahu teala aleyhi ve sellem yakında fitneler kopacak, kargaşalar çıkacak. Karanlık gece parçalar gibi ortalığı saracak. Göz gözü görmeyecek. insanlar neye inanacağını şaşıracak. Kul <Sessizlik> dümel ya Resulullah. Ya Resulullah fitneleri buyurdun. Çıkış yolunu da göster. diye sordum diyor. Kale kitabullahi kitabullah buyurdu ki Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an Onun için kardeşler dinleyenler biz size tefsir dersleri başlattık Çünkü derdimiz de Kur'an'da reçetemiz de Kur'an'da Niye bozulduk Kur'an yazıyor Niye huzursuzuz Kur'an yazıyor Niye fakiriz Kur'an yazıyor Niye hastayız Kur'an yazıyor Niye kısırız Kur'an yazıyor Niye dertliyiz Kur'an yazıyor şu anda sizin her birinizin kalbinde ne kadar dert var? Hepsi Kur'an'da. Ama derslerin hepsini dinlemeniz lazım. Çünkü ben size bütün Kur'an'da bir günde anlatamam ki. Tefsir dersini bir kere kaçıran, belki de hidayet noktasını o gün kaçırmıştır. Zaten allah Teala hidayet etmek istediğini bir derste de hidayet ediyor da, bazı işte hidayete ehil ve layık olmayanları da, dinleye dinleye dinleye bir gün hidayet bulacağı noktayı da Allah kaçıttırabiliyor. Onun için Efendi Hazretlerimiz Kudsesur her zaman buyurur ki, hiçbir sohbet kaçırmayın, hiçbir ders kaçırmayın. Neden? Belki hidayetinize sebep olacak kelime o sohbetin, o dersin bir yerinde geçecektir. Bak dersin tamamı da değil. Bir saat, bir buçuk saat ben burada konuşurum da. Belki yarım satırı senin hidayet yerindir. İhtina sıra da Dost doğru yola bizi hidayet e, Dost doğru yola bizi hidayet diye namaz kılıyorsun, fatiha okuyorsun ama mübarek adam. Hidayeti yerinde arayacaksın. Sen şimdi peynir alayım derken dişçiye gidiyorum ben mübarek adam ya. Dişin ağrıdığımı da yorgancıya gidiyorsun ya. Yani. E şimdi hidayet istiyorsun, sohbet dinlemiyorsun. Vaaz dinlemiyorsun, tefsir dersi dinlemiyorsun. Diziler, filmler, maçlar, haberler, reklamlar. Hidayet arıyorsun. Öküzün altında pusak olur mu ya? Yerinde arayacağın. allah Teala sana Kur'an indirdi. Vaiz gönderdi. Bak biz size vaiz ediyoruz. Kendimize de vaaz ediyoruz. Önce kendimize vaaz ediyoruz. Allah yapmayı nasip etsin. Zaten yapmazsa da Allah bize utanmak nasip etsin. Utanmazlıktan muhafaza etsin. Kendimiz yapmazsak. İşte bu vaaz hepimizin kalbinde duruyor. Merak etme benim de. Gece de gündüz de her yerde o kalbimde o vaiz var. Senin de var çünkü Müslümansın. Ama sen hiç dinlemezsen nasıl hidâyet bulacaksın? Bak Allah'ın kitabı diyor. İyi e, o zaman al Kur'an'ı öp başına koy. Evin rafına doldur, yatak odasına her yere Kur'an doldur. Bakalım Kur'an sana hidâyet verebilecek. Vermez. Kur'an-ı Kerim kendi kendine konuşmaz. Onu tefsir eden alimlere ihtiyaç var. Bir de tefsir kitaplarına ihtiyaç var. Ya kitaptan okuyacaksın, ya hocadan dinleyeceksin. Ama kitaptan okumak yine tam sünnet değildir. Tam sünnet sahabenin metodu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından almaktır. Hudülülmevnefa <gülüyor> ricel, ilmin bereketi ağızdan alınandadır. Siz ilmi adamların, yani alim zatların ağızlarından alın buyurmuştur İlim ağızdan alınmakla mübarek olur. Bereketi sirayet eder, senden de nicelere istifade eder. Onun için... Kitaptan okuyanın anlattığıyla hocadan dinleyenin anlatması daha farklı olur. Biz size onun için diyoruz ki dinleyin, dinleyin, dinleyin. Bak tekrarını veriyorlar pazartesi 11'de dinleyin. İlla dinleyin, kaçırmayın. Çünkü sıradın üst akımına hidayet istiyorsun, bu hidayet seni cennete çıkaracak. Burada bir aksama Allah muhafaza yaşanmasın, en ufak bir duraksama yaşanmasın, o haramlardan bir kapıya meyledilmesin, orada bir Allah muhafaza açayım bakayım derken içine girilmesin. Sonra cehennemden çıkılamayacak bir durum olur. Çünkü insan haramlara alışmaya başlar. Alışınca normal gelir. Ya bu da haram mı bu da günah mı falan demeye başlar. Derken iman da gider. Bir daha o kapıdan çıkıp da doğru yola ben yine dönerim de. Biraz geri kalırım ama gecikmeli olarak yarım saat sonra da olsa Ankara'ya varırım. Zannetersin ama meğer Bolu'daki dağdan yuvarlanmışsın. Çoktan cenaze haberin gelir. Onun için ben burada biraz oyalanayımın payı yok. Çünkü o oyalanmanın neticesinde senin tekrar yola döneceğinin garantisi yok. Allah muhafaza buyursun. Onun için ne lüzumu var riske girmeye, ne lüzumu var tehlikeye yol açma, ne lüzumu var ben bir bakayım demeyeceğim. Ne bakıyorsun? Sana diyorlar ki, bakma, bakarsan gire girersin, sana diyorlar ki açma, açarsan girersin, sana demiyorlar ki aç bak, eğer girmezsen helal olsun sana cennette iki derece veriyoruz. Böyle bir şey yok. Neden? Sana diyorlar ki kendini imtihana sokma. Sana diyorlar ki kendini deneme, nefsini zorlama. Ya görme kardeşim. Ve minel rasmet ateci de. Efendimiz çok o bunu. Allah'ın koruma yöntemlerinden biri de diyor bulamamaktır. Şimdi insan bulamadığı bir imkanı değerlendiremez tabii. O bulamamak nimet olur. Ama sen şimdi diyorlar sana ki bu kadına bakma. Sen diyorsun ki ben baksam da zina yapmayacağım kesin haram yapacağım anladık ama bakmakta günah. Tamam zina gibi büyük günah değil ama bakmakta günah. Sen yüzün bakayım. E bakıyorsun bu sefer içinde onun güzelliği içinde kalıyor. 30 sene, 40 sene evvel gördüğüm bir kadının güzelliği hafızadan, kurey eden, hayal gücünden silinmiyor kardeşim. Silinmiyor. 50 sene, 60 sene sonra bir insan geriye dönüp de kafasında o resmi hayal edebiliyor ya allah Teala insanın böyle bir hafıza mı, böyle bir şey vermiş. E şimdi kalbin yolu nereden gidiyor? Gözden gidiyor, kulaktan gidiyor, elden gidiyor, ayaktan gidiyor. Dokunduğundan aldığın his kalpte yer ediyor. Gördüğünden aldığın duyu, duygu kalbe yer ediyor. E tamam gözden gidiyor o resim ama hafızadan gitmiyor. Onun için sana diyorlar ki açma. Açarsan girersin. Ondan sonra o resim senin önünde canlana canlana. Ya ne güzellikti, ya şöyleydi, ya böyleydi. Bir daha göreceğim, bir daha baksam. bu sefer elinde devre giriyor, bu sefer ayağında devre giriyor. Nerede görürüm, bu sefer oraya da gidiyorsun. Ya ne kadar saatlerce yol mut tepmek, efendim ne kadar zahmetlere katlanmak da olsa insan o gözünün başına açtığı beladan sebep nelere düşüyor ya? Dünya ahireti olan var bu hususta. Bir bakışın şeytanın zehirli okunu yiyen, bir nazardan bir bakıştan etkilenenin bulduğu bela efendim bunu anlatıyoruz da eski ümmetlerde kimden bahsediyoruz? Bersiye'den bahsediyoruz. Bersiye mağaralarda ibadet eden, yüzlerce sene hiç çıkmayan, ot yiyen, Allah diyen, hiç günah işlememiş. Şeytan onu aldatmak için ne yapıyor? Zamanın kralının kızına Sara vurduruyor. Bütün doktorlar, hakimler, şeyhler, alimler o zaman hiçbir şifa veremiyor. Şeytan insan kılığında gelip krala, dağda mağarada da zat var. Bak insanlara karışmamış, bir şey yapmamış. Adam orada günahsız yaşıyor. Şeytan durmuyor. Diyor ki onun duası müstecaptır. O bir okursa bu kız iyileşir. Bak oraya kadar götürtürüyor. E adam ne yapsın? Kral gelmişler. Hangi mağara? Nereden adresi bulmuşlar? Okuyor. Kız iyileşiyor. Gidiyor. Kral seviniyor. Şeytan üzülüyor. Çünkü maksat asıl olmuyor. Ozat gözünü açmadan kapalı vaziyette okuduğu için halvette yapmadığı için teke tek kalmadıkları için şeytan yol bulamıyor. Şeytan yol bulamayınca bu zata yine üzülüyor, yeniden sarı vurduruyor. Bu sefer öyle sarı vurduruyor çaptırıyor ki mağaraya getiriyor okuyorlar ama şeytan ne diyor? Bunu burada bırakmazsanız günlerce bu bereketten istifade edecek de bu kalıcı bir şifa bulacak. Yoksa böyle gelir iki gün sonra yine sarayda düşer bayılır diyor. Bu sefer onu orada bırakıyorlar. Ozat da bir itiraz edemiyor. Neticede uzun kısanın kısasını anlatıyorum. Önümüzde bütün Haşır suresinde gelecek bu hal. Ne yapıyor? Bir kere o kadar zaman okurken hiç bakmamış, günlerce sabretmiş adam bir kere baktırıyor. Ona baktırdığı anda da saray efendim, hareketiyle kızın üstünü efendim, cazip yerlerini açtırıyor. Tam onun bakışına denk getiriyor. O bakış onu yiyor. Ondan sonra gözünü kapatıyor ama kafaya bir defa giriyor. Çıkaramıyor. Ondan sonra zina ediyor. bers Koca bers Zinadan sonra vah sen bunu nasıl yaptın? Rezil olacaksın, idam olacaksın. Boğduruyor. Katil ettiriyor. Ondan sonra onu gizlettiriyor. Aylar sonra tabii şifa bulmasına verilen süre neticesinde gelenler e, burada kokacak mı? Edecek mi? Öldü, gömdük. Deyince Bers-i tabii öyle bir zata kim inanmaz? İnanıp dönerlerken Şeytangiler ne saf adamsınız. Aç insan mezarını sorar açıp da bakar. Ya boğduysa diyor. Neticede mezardan e, açılıp da boğulma izi görülünce gel bakalım daracına. Şeytan çıkıyor Bersiysan'ın karşısına. Diyor ki bugün seni ancak ben kurtarırım. Bana secde et. Bak öyle bir plan biliyorum ki rahat edeceksin. O artık o damerime bakmaktan zina yapmaktan İnsan öldürmekten, küçük günahtan büyük günah, büyük günahdan daha büyük günah zincirleme trafik kazası gibi çeke çeke getiriyor. Son noktada iman kalıyor. Şeytan da ondan secde imanına göz dikiyor. Ya nasıl secde edeyim? da boğazım eğilmem mümkün değil. Kalbinle bana iman etsen yeter diyor. İzgâlelilinsâ nikfur. <gülüyor> Haşır suresinde. Şeytan insana dedi ki kafir ol. Yani bana secde et, Allah'a küfre o da tamam ettim, diyor. فَلَمَّا <gülüyor> Kefera Adam kafir olacak. قَالَيْنِي <gülüyor> بَر۪يُمْ مِنْكَ Allah خَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Zelevenzelna'nın bulunduğu sure. Ne diyor? Şeytan, hadi bana eyvallah, ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, sen Allah'tan da korkmuyorsun, diyor. Ben hiç olmasa kıyamete kadar izinliyim, senin yanında duramam, helak olurum, diyor şeytan böylece bırakıyor kaçıyor. Ne oldu? Feekan akibete umma ennauma finnar halidin fiha. İkisinin de neticesi Birsui gibi alimin velinin duaları müstecap zatın yüzlerce sene dağlarda ot demiş zikretmiş. Ama iç iç bozuk. Fesat var. Niyet kötü. İşte açığa çıkıyor. Mevla kulunun ne mal olduğunu biliyor, başının sonunu biliyor. Şeytanında ona uyanında neticeleri ebedi cehennemde yanmak oldu Allah buyuruyor. ''Ve delge ceza uz Zalimlerin cezası budur. Zalim kim? Yersiz iş yapan. Zalim kim? Kur'an dinleyeceğine, işte şarkı türkü dinleyen. Zalim kim? Sohbet dinleyeceğine, şurada hidayet arayacağına dalalet ve felaket yuvalarından medet umar. Niye? Yersizlik yaptı, yanlışlık yaptı. Hidayeti yerinde aramadı. E ee, allah Teala ne yapsın şimdi? ''ihtinâ sırâtel müstakîm'' demezsen, namaz kılmazsan, Fatiha okumazsan, ''ihtinâ sırâtel müstakîm'' hidayet istemezsen, hidayet bulduysan sebat istemezsen, ondan sonra o hidayetini artıracak, ilmini artıracak, bu gibi kanallara gelmezsen, bu gibi adreslere yönelmezsen, ondan sonra tabii ki o günahtan bu günaha, sonunda iş gelir imana. Ne olacak ya dersin? Kafir olur gidersin. İlla dinleyin Allah'ın kitabını, Allah'ın vaizlerini. İmanınız böyle korunacak, kurtulacak. İşte Allah'ın kitabıdır. Çıkış yolu, sırat-ı müstakim. Fîne bû makablekum ve haberu mâ ba'dekum. O Kur'an ki öncekilerin haberi de onda, sonrakilerin haberi de onda. Bu nasıl bir kitaptır? Lemteklerin bir bi cemânin ve heyye tukhbirûne anil me'âdi ve an âdem ve an Kaside-i Bürde iman bu saydı. Kur'an'ın zamanla alakası yok. Çünkü Kur'an'ı indiren Allah zamana bağlı değil. Zamanlar onu sınırlayamaz. Bakıyorsun ki Kur'an'da at kavmi, irem kavmi binlerce sene evvel, yani Kur'an'ın indiriliş tarihi olan 1400 seneden, binlerce sene evvel yaşanmış tarihçelerden bahsediyor. Bakarsın ki Yecüc Meccüc'den bahsediyor. Kur'an'ın indirilişinden binlerce sene sonra çıkacak. Nehabbetül Arz'dan bahsediyor. Hala çıkmamış. E demek ki Kur'an'ı zaman sınırlayamaz. Öncekileri de Kur'an'da bulursun. Sonra başımıza gelecekleri de Kur'an'da bulur. Ve hukmuma beynekum. Aranızdaki bütün hükümleri, anlaşmazlıkların çözümünü, çıkmazların hallini, müşkillerin efendim hallini Kur'an'da bulursun. Kur'an'a müracaat. Hüve'l faslulleyles neyse bilhezl. O Kur'an ki hakkı batıldan ayırır. O Kur'an ki şakası yok. Tümü ciddiyet. Bir ayetini bile hafife alamazsın kafir olsun. Şakaya alamazsın. ya ya bundan bu denmiyor diye bir mana çıkaramazsın. Her buyurduğu aynen maksat. Hüvellediğim entarakumün cebbar O kitabı ki Allah'ın hangi zorba, hangi cebbar, hangi kahin, hangi kafir, hangi zalim Kur'anı bıraktı, Kur'an'ı inkar etti, Kur'an terk Allah onu kırar, kırmıştır ve geçirmiştir. Tarih boyu. Kur'an'a sarılanları yüceltmiştir, Kur'anı bırakanları alçaltmıştır. Ve menüp'te galüdafi gayri. İşte, işte adres. Hidayeti Kur'anın dışında arayanı edallahu Allah onu bile bile saptırmıştır. Çünkü o kişi de bile bile sapıklığı seçmiştir. Allah da onu zorla hidayet etmemiştir. Şimdi hidayeti onun dışında arayan e demek ki Kur'an'dan başka adreslerde doğru yol arayan sapıklığı garantilemiştir. Sadece Kur'an'da hidayet aranacak. Hadis-i şerifler Kur'an'ın tefsiridir. Bak burada kaç tane hadis okuyorum. İhtina Sırat-ı tefsir etmek için kaç hadise ihtiyacımız oldu. Yoksa Sırat-ı ne olduğunu anlayamayız. Hadis-i şerif olmasa. E demek ki hadis-i şerifleri Kur'an'dan ayıramasın. Müştehitlerin beyanlarını ayıramasın. Bütün o Kur'an'dan çıkarılan hükümler. Hidayeti Kur'an'da arayacağız. Ne demek? Sünnette, fıkıhta, tasavvufta, ilmi kelamda, ulemanın Kur'an'dan çıkarttığı ilimlerde. Kur'an ve müştekatı. Kur'an ve ondan çıkan ilimler. O Kur'an ki Allah'ın esnemez, kopmaz, sapasağlam ipidir. Ona tutunan hopmaz kulba tutunmuştur. Ve zikrül hakîm okuran ki hikmetlerle dolu zikir. Değerkenetlü aleykümünel ayât ve zikrül hakîm. Âd-Kerime'de bu hadisle aynen. Bak had hadisler ayetler nasıl birbirine. Vatisul bu bihablillahi cemî. Allah'ın ipine sarıl ayeti. Kur'an Allah'ın ipi. Bu hadis neyi tefsir ediyor? Orada da Allah'ın ipine sarılın. Yani Kur'an'a sarılın demek. Bak öbür ayet ne diyor? Habibim sana hikmetli zikirden ayetler okuyoruz. Bak Kur'an. Bütün ince ilimler, fıkıh ilimleri efendim Helallar, haramlar, öğütler, nasihatler. Ve ve sıratul mustakim. İşte ihtina sıratul mustakimin tefsiri bu hadis-i şerifte. Dost doğru yol, o Kur'an'dır diyor. Demin ne dedik hadiste? İslam dedi. Burada da Kur'an dedi. Zaten Kur'an nedir? İslam'ın metnidir. İslam'ın yasasıdır, İslam'ın anayasasıdır. Dolayısıyla demin hadiste İslam diyor, bu hadiste Kur'an diyor. Çelişki var mı? Yok. İç içedir. Çünkü İslam'la Kur'an birbirinden ayrılır mı? İslam birbirine Kur'an'la geldi. Ve vellezî lâ tezîhû o Kur'an'dır ki arzular ona uydukça kaymaz. Hepimizde nefis var, hepimizde heva var, hepimizde istek var. Heva, hava değil, hava değil. Heva, heva, cebisi ehva geliyor. Heva, el heva el mehabbe dedi Arap. Efendimiz Hazretleri de çok hoşuna gitti dedi. Ne güzel lügat biliyor. Heva, sevgi demek. Her insanın içinde bir meyil vardır. Bir düşkünlük vardır, bir istek vardır, bir yamulma diyelim meyil, kayma vardır. Ne? İşte hobiler diyorsunuz. Onu sever, bunu sever, o şunu sever, bu bunu sever. Eğer içimizdeki arzular ve isteklerin terazisi, ölçüsü, Kur'an'sa o arzular kaymaz diyor. Nereye kaymaz? Cehenneme kaymaz. Batıla kaymaz, yanlışa kaymaz. Tabii ki isteklerimiz olacak, tabii ki düşkünlüklerimiz olacak. Bunlar Kur'an çerçevesinde kaldıkça hak dairesinden çıkmayacak. Ama bir arzu ve bir istek Hz. Kur'an'a zıt bir arzuysa çıktı. Yoldan çıktı, sahibinde çıkarttı. Velâ el tebüsü bi'l O Kur'an ki diller onunla karışmaz. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'in metni bir, tahrife müsaade değil, Allah tarafından garantide ve koruma altına alınmış insanlar Kur'an okudukça, alimler Kur'an okudukça, diller Kur'an okudukça, hocalar Kur'an'dan vazettikçe ettikçe fetvalar karışmaz. Hükümler karışmaz, görüşler karışmaz. Ama Kur'an'dan ayrılınca Yorumlar başlayınca teviller, tahrifler, sapmalar, kaymalar, şimdiki ilahiyatçıların birçoğunda gördüğümüz gibi arzular eğilmiş, büyümüş, diller karışmış. Herkes ayrı ayrı konuşuyor. Hepsi de Kur'an okuyor ama ayrı konuşuyor. Demek ki bazıları Kur'an okumuyor. Kur'an okuyor gibi görünüyor. Manaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin anladığı manaları vermediğinden şeytanın maskarası olmuş oluyor. Ve la esbi'umdül ulema. Alimler ondan doymaz. Bak işte burası da demek ki cahiller biraz bıkar. Kurandan doymayanlar kimmiş? Hafızlardır, alimlerdir. Onlar da gerçek alimlerse Allah'tan korkan Allah'a bilen alimlerse onlar Kur'an okumaktan, Kur'an dinlemekten, tefsir yapmaktan, vaz yapmaktan doymaz diyor. Ve lahyaluku Red O Allah'ın kitabı ki çok tekrarlanmakla aşınmaz diyor. Hakikaten hangi kitabı ikinci, üçüncüde usanıyor insan, bıkıyor. Ama Allah'ın kelamını ne kadar okunsa, ne kadar dinlense, sanki bugün yerinden yeniymiş gibi tap tazeliğini koruyor. felaten تَنْقَبُوا عَجَائِبُوا O Kur'an ki, acayiplikleri bitmez diyor. Hakikaten bitmez. Daha kaptan kustu da birkaç sene evvel, iki derezin birleştiği yeri buluyor. Öbürü bir şey buluyor. E daha atmosferin genişlediğini yeni buluyorlar. وَإِنَّ عَلَمُوا عُسِعُونَ allah Teala biz genişleteceğiz diye... 1400 sene evvel buyurmuş. Tabii kelamı kadim. Aslında inişinin vakti var da Allah'ın kelamı olarak ezelidir. Vakti de yok. E dolayısıyla Allah Teala yaratmadan neyi yaratacağını, nerede yaratacağını biliyor. Acayiplikleri bitmez. Şimdi bir alimleri görseniz, sabahlara kadar konuşuyor bütün dünyadaki alimler. Efendim Kur'an'dan çıkan o ilimler, efendim astronomideki o buluşlar, yok güneş sistemiyle ilgili, gezegenlerle ilgili, burçlarla ilgili, denizlerle ilgili, efendim başımıza gelenlerle ilgili, yaşananlarla ilgili Kur'an'dan neler çıkıyor ve çıkacak? Kıyamete kadar Kuranın bu harikuladelikleri bitmeyecek. Bütün peygamberlerin mucizeleri kendileriyle bitti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi kendisinden sonra kıyamete kadar. Baki çünkü Kur'an mucizesi bitmeyecek. Ve öyle diyelem yen teilcinnu il semi'atwen kalu innasi mi'yne'a Kur'anı. Acaba o kitaptır ki Kur'an? Cinler bile onu duyar duymaz dayanamadılar artık. Dediler ki biz innasi mi'yne'a Kur'anın acaba cin suresinde ne buyuruyor? Biz şaşılacak bir Kur'an işittik. tevratı da duyduk. İncil'i de dinledik, Zebur'u da biliyoruz ama Kur'an gibi bir kitap duymadık dediler. وَاَلَّذ۪ي kalbi كَالَب۪يُ صَدَق۪ O Kur'an ki onunla hükmeden doğru hükmeder. Onunla karar veren doğru karar verir. Onu konuşan doğru konuşur. Kararı ona göre veren adalet yapmış olur. Yani fetva veren. amile عَمِلَب۪ي ücir. <gülüyor> Kur'an ki onunla amel eden, mükafatını alacak, asla ecreza olmayacak. Vemen دَعَا۪ي ile <gülüyor> Kur'an ki kim ona çağırıyor? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz biz size Kur'an dinleyin diyoruz. Biz size tefsir dersi okuyoruz. Biz size her hafta bu kanaldan mutlaka Allah'ın kitabının tefsirini dinlemeye davet ediyoruz. Kim diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Bu kitabın dersine davet yaparsa insanları Hüdye'yle ile ı müstakim. Bilin ki o kişi dost doğru yola erdirilmiştir. Bilin ki onu dinleyenler dost doğru yola erdirilmiştir. Bilin ki ihtine sırat-ı müstakim demekle olmaz. Çünkü ben 5 vakit kılıp da hala Müslümanlara düşman olan insanlar tanıyorum. Demek ki 60 sene 70 sene namaz kıldığı halde ihtina sıratı bulacak kimi bir kere bile tutturamamıştır. Hedefi 12'den vurduramamıştır. Ben şimdi de abdestliyim. Sabah namazı da kılmışım. Benim bir kaza namazım yok deyip de Kur'an'ın bazı ayetleri şu anda geçerli değildir diyenleri duymuşum. Demek ki onlar hidayet bulamamıştır. Onca bir sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Ne demek? Öyle ben bu Kur'an'a inandım deyip öpüp başınıza koyma değil. Onu yapacaksınız. Yetinmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bütün ayetleri anlayıp imanınızı taklitten tahkike ben Kur'an'ın bütün tefsirini biliyorum arkadaş. Ben hocaları senelerdir dinliyorum. Ayetlerin hepsini dinledim ben. Ben dinleyerek inandım, anlayarak inandım. Yoksa inandım deyip de ondan sonra işine gelmediğinde de böyle de şey Kur'an'da da olsa olmaz demiyorum diyebilmeniz için sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Yani gerçek Kur'an'a çağırıyor sizi. İnandım dediğiniz Kur'an'ı anlamaya çağırıyor. Nasıl inanıyorsunuz anlamıyorsunuz? Nasıl dinlemeden inanıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki böyle bir şey. Onun için mecbursunuz. Kur'an'a iman farsa tefsiri dinlemek farz. Bir kere kaçırmak günah. Nasıl kaçırırsın bu kadar ilmi ya? Bundan iyi bir şey mi buldun? Kur'an'a çağıran sizi doğru yola çağırıyor. Kendi de doğru yolu bulmuştur diyor. Siz de doğru yolu bulacaksınız. İşte o zaman ihtirasını atalım müsakiimin. İnşallah sırrına ereceksiniz. Bir de bakacaksınız. Hidayetiniz gün be gün artacak. Her sohbet dinledikçe, her tefsir dersi dinledikçe, her ayetten bir nur gelecek. O nur size yerleşecek. O kadar da karanlığı kaldırıp atacak. Huza yaver. <gülüyor> Harise Aver Hazretlerine Hazreti Alef Efendimiz Kûfe'de bu hadisi okuduktan sonra ey Avar al bu hadisi. Doğru git o camide konuşanlara anlat dedi. İşte bu hadiste bize neyi tefsir etti? Sırat-ı müstakimi tefsir etti. Şimdi dost doğru yol Kur'an'dır deyince şimdi bazıları Hah, biz demedik mi Kur'an'dan başka bir şey lazım değil diyebilir. Onlar büyük sapıklık içindedir. Onların dalalet ve felaketin İbn Abbas'ın baş müfessir, Kur'an'ı en iyi anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla tefsir ilmi ona verilmiş. Hz. İbn Abbas'ın, Hz. Ali Efendimiz'in beyanlarıyla bakın göreceksiniz Kur'an ayetleri Hadisler ve fıkıhlar olmadan anlaşılamayacağı, hüküm çıkarılamayacağı, fetva verilemeyeceği, meal bakılarak bu budur diye karar verilemeyeceği gerçeğine önümüzdeki tefsir oraya götürüyor. İnşallah bunun için çok birbirinizi teşvik edin. En büyük felaketlerden, bulaşıcı hastalıklardan biri şu anda budur. Kur'an bize yeter deyip sünnet, hadis, fıkıh, akayi, tasavvuf kaldı köşede. Onun için de Kur'an'a bakalım derken Kur'an'dan ayrıldılar. Sıra-Tusakir'den saptılar. Allah hidayet buyursun elvaha gönül sohbetleri Ahmet Mahmut ünlü hoca Efendi ile gönül sohbetleri.